Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullahi Rabbil Alemin. Fethalatu vesselamu ala seyyidil evveline ve alakhirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'atuhu bi ihsanil ilahya ve mittin. Ama bade fakleme ey yehl ikbwan, fînna iftala al-hadîs kitabullah ve iftala al-hediy. Hediyu sîdîna muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Bşr al-âmûr muhteşatuha ve külla muhteş bidâh ve külla bidâtin ve külla dalaletin sâhib hafînlar. Mübissenede mutasallu illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Nnahu kâl: yemşi velev izdar de yakinen lemeşen hava sadaka Rasulullah فيما قال وكما قال Azize ve muhterem kardeşlerim <gülüyor> Allah'a da Allah selamı rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı dünya ve ahirete bilmemize vesile olsun. <gülüyor> Peygamberimiz efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden, o gül bahçesinden bir demet Oku, okuyacağız, Allah izin verirse. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce buyurun, Efendimiz'e saygımızın, sevgimizin, bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere O'nun ruhu pakine hediye olması için ve O'nun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olması için Sa'ir-i Enbiya ve ve cümle-i Allah ve Mukarrabi'nin ve hasreten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sa'dat ve Meşayih-i Turuk-u hediye olması için şu okuduğunuz hadis kitabını yazmış, telif etmiş olan gümüşhane Ahmet Siyahettin Efendi hocamızın ruhu için kendinden feyiz aldığımız Mehmet Zahid Kutbü Efendimizin hocamızın ruhu için bu hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan hadis alimlerinin ve ravilerin ruhları için, bu beldeleri fethetmiş fatihlerin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhları için, cümle ah hayrat ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde bulunduğumuz şu caminin yapılmasına, yaşamasına, ayakta durmasına, içinde ibadet edilmesine vesile olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve uzaktan ve yakından bu hadisi şerrı dinlemek üzere, Efendimiz'e muhabbetinden İbadete rağdetinden naşir, buraya toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş, bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına şu mübarek cuma akşamında bir hediye olması, biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas Şerif'i okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü aleyhi ve sellem Hazretleri metnini Mukaddemede okumuş olduğumuz hazret-i şerifine buyuruyor ki İnne İsa bin aleyhis Meryem aleyhissalem kani yemshi alal ma. Meryem vanidemizin oğlu İsa aleyhisselam kani yemshi alal ma. Suyun üzerinde yürüdü. Peygamber mucizeleri var. Su üstünde yürüdü. İncil'in tahrif olmamış ayetlerinde bu yazılı. Suyun üstünde yürüyebilir. Güzel. Fakat Peygamber Efendimiz buyuruyor ki وَلَوْاِذْا دَيْا كِينَ Eğer yakini daha ziyade olsaydı لَمَشَا فِي الْحَوَى Havada da yürüdü. Yani suda yürümek değil havada da yürüdü. Şimdi burada Şerh'te Gümüşhaneli hocamız Sahmetullah aleyh buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri her peygambere aynı imkanları vermemiştir. Dereceleri, ihsanları, ikramları farklıdır. Mucizeleri farklıdır. Her peygambere verilen hütrutlar farklıdır. Bizim peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e her şeyin en fazlası, en büyüğü, en toplusu verilmiştir. En çoğu verilmiştir. Ötekilere tek tek verilenlerin topu topluca verilmiştir peygamber selamları aleyhisselam efendimize ve peygamber efendimizin şerefinin bir efendim neticesi olmak üzere onun ümmetinin uleması Beni İsrail'in peygamberleri gibi yani daha önceki ümmetlerin peygamberleri derecesine mertebe olarak yükselmiş peygamber efendimizin ashabından kimseler vardır. Peygamber efendimizin ashabından ve etbaında yani kıyamete kadar gelecek olan etbaında o kerametler kendisine ikram olunmuş kimseler vardır. Muhterem kardeşlerim, keramet sözü üzerinde bu vesile ile biraz durmak isterim. Malum, peygamberlerin göstermiş oldukları harikul ade hadiseleri insanları aciz bıraktığı için mucize adı verilmiş. Allah Allah diyor, pes diyor yani. Düşmanları, düşmanlarının kollarını, kan kırıyor, artık onun peygamberliğine itiraz edemeyecek bir hale geliyorlar. Ama bu geliyor ama gene de inat edenler olabiliyor. Gene de inat edenler oluyor. bu cehilli efendim bu harpte yatırmış da üstüne çıkmış. Abdullah İbni Mesud'u ödüyallahu hala inadından vazgeçmeye Yüksek yere çıkmışsın diyor. Göğsüne oturmuş ötekisi hala aşağıdan alay ediyor. Kafası kesilecek. Çok yüksek yere çıkmışsın diyor. O kelime şehadet getir diyor teklif ediyor. O çok yüksek yere çıkmışsın diyor anayıyor. Yani bu insanların Allah nefsine esir etmesin. Amıyorum. İnsan nefsine esir oldu mu inadından vazgeçmiyor. Bu nefsi nasıl yapacağız da nasıl kurtulacağız bu nefisten bilmiyorum. Ebu Talip Talip Efendimizin amcasıydı. Ona baktığı için Peygamber Efendimiz seviyordu kendisini. Efendimiz vefalıların vefasıydı. Kendisine yaptı, yapılan iyilikleri unutmazdı, unutmamıştı. Eski kendisine böyle yardımı olan herkese olduğu gibi Ebu Talib'e de İman teklif etti. Dedi ki, vefatı döşeğinde yapmışken, yani artık vefatı döşeği demek, yani o döşekten kalkamayacak vefat edecek. O ölüm halinde yapar. Ey amcacığım, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dede, sana şefaate yüzüm olsun Rabbim'in huzurunda. Şefaat edebileyim. Hadi şu sözü söyleyiver. Ömrümün ahirinde Ebu Talip ölümden korktu da iman getirdi dedirtmem dedi. Ya deseler ne olacak? Deseler ne olacak? Varsın desinler. İnsan ölüp gidiyor. Yani arkasından ne derse desinler. Yani doğru ol, bildiğin şeyi yatsana. Biliyorum ben senin hak peygamber olduğunu ama arkamdan böyle ölümden korktu, delirtmem dedi. Korktu diyiversinler bile ne olur? Varsın desinler, istersen desinler. Ne çıkardı yani ama işte diyememiş. Onun üzerine Efendimiz şöyle eliyle şöyle başından ayağına kadar şöyle bir mesh etmiş. Maksadı peygamber efendimizin elinin değdiği yere cehennem ateşi değemez. Mümkün değil. Değemez ama Allah-u Teala Hazretleri unutturuyor gene. Yapacağı hükmü yerini bulacak. Allah-u Teala Hazretleri cehennemde ona öyle azap verecekmiş ki ayağının tabanında ateş verecekmiş, beyni o ateşin hararetinden kaynayacakmış. Evet, peygamber efendimizin elini değdiği yere ateş değmiyor ama öbür taraftan gene olan oluyor. Allah bizi nefislere esir etmesin. Şu dünyanın efendim fani alkışları, insanların fani beğenmeleri, bu dünyanın fani kalkanakları, bu dünyanın fani yapıcı paraları, pulları, bu dünyanın kaymakları bu baklavaları, hepsi geçer. Hepsi geçer ve görüyoruz. Allah gözümüzün önünde de numuneler gösterip duruyor. Başka ülkelerin şartları, e, diktatörleri, hükümlerleri yıkılıp yıkılıp gidiyorlar. Devrilip devrilip gidiyorlar. O da gidiyor, o da gidiyor. Ne olacak yani? Ömür nasıl olsa gidiyor. Allah bizim ömrümüzü yolunda tüketmeyi nasip etsin bize. Nasıl olsa gidecek. Nasıl olsa bir yolda gidecek. Hak yolda gitsin. Nasıl olsa bir zaman ölüm gelecek, iman ile gelsin. Nasıl olsa bu dünyadan bırakıp gideceğiz. Ne var yani bu kadar bu dünya için birbirimizi kırarız, yeriz, içeriz, efendim, ciğerini sökeriz. Nedir yani bu insanların alıp veremediği, Nedir bu Irak'ın İran'a saldırmasının makul bir sebebi var mı? Binlerce insan ölüyor. Nedir bu İran'ın, bu işte inadının bir makul sebebi var mı? Ne olur yapma. Hadi sen ettin ama ben Allah'a bıraktım seni. Ben sana uymuyorum deseydi kıyamet mi kopardı ya? Hayır kıyamet kopmazdı, gül olurdu ortalık. Şimdi kıyamet kopuyor. Şimdi kıyamet kopuyor inadına. İki taraftan da ölen Müslüman. Hep alıştığımız misal, hep aynı şeyi veriyorum ama insanların bu nefisleri yola gelmiyor. Çok zor yola geliyor. Onun için bu büyük düşmanın büyüklüğünü ve zor yola geldiğini bilip aklımızı başımıza toplamamız lazım. Ve bir taraftan Afganistan'a geldi etselerdi. Afganistan da kurtulurdu. Türkistan da kurtulurdu. O kadar silah Afganistan'a gitseydi. O mücahitler bu dağları devirirlerdi Ruslanın eski. Silahları yok. Kendileri dağın kenarında ateş yakıp kurşun döküyorlar, saçma yapıyorlar. Tüfekle öyle şey yapıyorlar. Bir Rus birliğine hücum edecekler de silah alacaklar da çarpışacaklar diye uğraşıyorlar. İslam aleminde para mı yok? Para var ama İslam aleminin zengin ülkelerinin <gülüyor> zalimleri dağları orta elinden kesip üstünü düzleyip üstüne saray yapmakla meşgul oluyor. Nefis. Ona da o nefis onu yaptırtıyor. Nasıl gidecek Rabbimizin huzuruna? Nasıl cevap verecek? Nasıl cevap vereceğiz? Bizim de her birimizin kim bilir nice kusurlarımız var. Ben buyurdum, buyruğumu tutmadım derse Mevlam ben ne cevap vereyim diyor Yunus. Biz cevap vereceğiz. Yani bir doğru düzgün rahatlığımıza güzel bir ibadet mi ettik, güzel bir fedakarlık mı yaptık, şu nefsimizi tepeleyebildik mi, her şeyi Allah rızası için yapabildik mi, zikrinde, şükrinde daim olabildik mi, başka insanlara faydalı bir iş yapabildik mi? İşte o geldi, geçiyor. Allah imanımızı kavileştirsin. Amin. Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin. Dinin aslını görüp, anlayıp, ona uyarak sonunda pişman olmayacağımız bir ödü. <gülüyor> Daha giderim diyor millet. Aldanıyor diyor. Allah bizi, çok kimse aldanıyor. Halil de Adem'den kardeşlerimiz, Adem Ay, Ömrü sürüyor gibi, ömrü sürüyor, ömrü hayalde geçirip, sonunda pişman olmadan, oh Allah'ım çok şükür müsterihim senin yolda yürüyorum. Sana geldiğinden de memnunum yarabbi diye isteği isteği bitme, böyle cennet mücelerini al alıp gitmek vesileyesi. İnne uzamel keda'i, naa uzamin beda'i. Bas bas ne diyor <gülüyor> ya? وَإِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَبَّ الْقَوْمَ مِنْ تَلَاهُمْ وَمَنْ رَضِيَهَا فَلَهُ الرُّضَى وَمَنْ سَخَتْ وَسَخَتْ وَسَخَتْ İkinci hadis-i şerif, tirmiddi'de Hasan diye tavsit eyletiği, Hasen-ı Gavirun diye tavsit eyletiği, <gülüyor> olan bir hadis-i şerif, Enes radiyallahu akde. <gülüyor> Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala hazretlerinin kullarına muamelesinin bir kanununu bize burada bildiriyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz. اِنَّ اِذَّمَا جَزَا مَا اِذَّمِ bela. İnsanın gelen felaketin, musibetin büyüklüğüyle mütenasiptir. Ne kadar büyük sıkıntı gelirse, ne kadar büyük meşakkate uğrarsa, ne kadar büyük derde giriftar olursa, ne kadar büyük belaya çatarsa mükafatı o kadar büyük olur. Onun için en büyük belalar peygamberlere gelmiştir. Bakmayın bu böyle zalimlerin, alçakların, namussuzların, kaçakçıların, arsızların, edepsizlerin, dinsizlerin, imansızların böyle keyif sürdüklerini. İyi insanlar nasıl vakit geçirmiş ona bakın. Allah'ın en makbul, en güzel kulları, en yüksek kulları nasıl vakit geçirmiş? Çok sıkıntılara uğramışlar. Çok dertlere uğramışlar, çok belalara uğramışlar, çok üzüntüler çekmişler. Demek ki bu dünyada bu dünyada bela istenmez ama, demek ki iyi insanlara sıkıntı geliyor. Hatta ne kadar çok büyük sıkıntı gelirse efendim, mükafatta o kadar fazla oluyor ve Allah dağına göre kar veriyor, iyi insanlara daha çok sıkıntı veriyor. Derdi bitmez. Bir sürü derdi, sıkıntısı olur. Yunus Emre'nin bir garip şiiri vardır. Diyor ki, hem yoksulluktan nicelerin varlığı. Bunca varlık varken gitmez gönül darlığı. Varlıktan daha yokluktan daha sıkıntılı bir durumdur. Yani insanın varlığı var, her şeyi var ama gönülde bir sıkıntı var, bir türlü gitmiyor. Böyle bir boş hayat. Elinde bir sürü nimet var, hayatın kıymeti yok. Amerikalılardan birisi vardı, meşhur bir artisti, adını unuttum. Milyonlar kazanmış. Hayattan hiç tat almamaya başlamış. Bilmiş arabasına, son sürat ondan sonra intihar etmiş. Yani, Hani bizim evet. şu peşinde koştuğumuz para full var ya yani onu kazanınca ne olacak? Diyelim ki bir milyar sana çıktı piyakodan, ne olacak? Acaba mutlu olacak mısın? Hiç de parayla ilgili değil bu mutluluk. Onun için Bilin ki Allah'ın sevgili kullarına sıkıntı daha çok gelir. Eyüp Aleyhisselam'ın biliyorsunuz sıkıntı ve sıkıntıya sabrı ve kazandığı dereceler daha gömsele olmuştur, dillere destan olmuştur. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki arkasından yani bela gelir, iyi kula makbul kula, kula bela gelir, ceza gelir, sıkıntı gelir, üzüntü gelir, musibet gelir ama arkasından mükafat çok olacak. Sab şartı da sabır. Sabrın da bir şartı var. ''İnne sabra'' demek ve sabra ''İnne sadmetil ula'' Sabır, darbenin ilk geldiği zamanda olandır. İlk anda sabredebildiği zaman sabrın mükafatını alır. İki gün geçmiş, tamam ben sabrediyorum. Hayır, sen sabretme. Bela geldiği zaman açtın ağzını, yumdun gözünü, neler söyledin neler. Ne edepsiz laflar söyledin. Ne, ne Allah'ın gücüne gidecek işler işledin. Ne acayip reaksiyonlar gösterdin? Hani nerede kaldı senin Müslümanın? Hiç sabretmedi? <gülüyor> neler neler söyledin. Bunu be, bula bula benim mi buldun ya Rabbim? Gidemiyor e, bula? Olacakmış mı? Neler duyuyoruz? Allah Allah musibet vermesin. Bir sabırlı bir, bir şey sabır edecek bir hal geldiği zaman da dilimizi bozdurmasın, Çıktırmasın. Edepsiz diye düşünmesin <gülüyor> Günler öyle laflar geveledim, eveledim de biraz e, saçmaladım, kabul ediyorum. İki gün sonra yola geldim. Geçmiş ola. Geçmiş ola. Artık sen o sabırdan incir alamazsın. Darbe küt diye çarptığı zaman sabredebilseydin o zaman incir alacak. Peygamber Efendimiz bir kadının yanından geçiyor. Yanında sahabesi var. Kadın saçını başına yolluyor. Bir felaket uğramış. Fevya, figan, bağırma, çağırma, ileri gelip yanına kadar gitmiş Peygamber Efendimiz duyurmuş ki ya Hatun! Sabır ilk geldiği zaman olur. Ey franca demiş, sen benim başıma ne belalar geldiğinde, büyük sıkıntılara uğradığından haberdar mısın, aklın başında mı, ne, nasıl söylüyorsun bunu, neler dediyse. Efendimiz bakmış, bir laf hali yok. Sessizce yürüyüp geçmiş gitmiş. Arkadan sahabesinden, o gruptan olan birisi gelmiş, kadına demiş ki, seninle konuşan bu zaten muhteremin kim olduğundan haberim var mı senin? Yok demiş demiş Hz. Peygamber. Sallallahu Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve ya öyle mi? Peşinden koşmuş hemen. Koşmuş yetişmiş. Ya Resulallah kusura bakma edepsizlik etsin. Sizin Peygamber Efendimiz olduğunuzu bilememişim. Bilemedim ondan böylesin. Diyor ki sabır bir darbe vurduğu zamandır. Yani sonra kıymeti kalmaz. Yani Ondan sonra salgı ama imtihan orada işte tam, tam o anda. Onun için muhterem kardeşlerim azmimizi, irademizi ve İçimizi terbiye edeceğiz. Çelik gibi olacak diyeceğiz. Musibet gelse bile sapasağlam duracağız. Yani böyle dalganın gelip de çarpıp dağılıp gittiği gibi dalga kırana veya geminin böyle dalgaları yara yara gittiği gibi biz böyle müstakim yolumuzda öyle hiç şey yapmadan gideceğiz. Yoksa o darbeden küt bu tarafa git. Bu darbeden küt bu tarafa gel. Olmaz. Ayakta duramıyor. Olmaz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Allah'tan İstediğiniz zaman afiyet isteyiniz. Çünkü afiyet hem hastalıklardan beri olmak manasını ifade eder, hem de belalardan esen olmak manasını ifade eder. Hem ruhun şen, şen hem bedenin şen. Afiyet isteyiniz. Ama Allah bir bela vermişse ki verir. Bu dünya imtihan dünyasıdır, olabilir. Yani dünyada hiç insan ölmese, dünyada oturacak yer kalmazdı. Yaşlılar ölür, geride kalanlar büyür. Elbette insanın bir sevdiği kimse ahirete göçer, Bazen kazanır, bazen ziyan eder. Bazen bir kaza gelir. Yani bazen sel felaketi olur, bazen kar felaketi olur. Şu olur, bu olur ne yapalım? Yani Mevlamız, Rabbımız intihar ediyor bizleri. Hepsi insan olduğu için ne yapacak insan? Kendinden daha kötü durumda olan insanlara bakacak haline hamd edecek. Evet benim bir sıkıntım var ama elhamdülillah vücudum sıhhatte, afiyetle. Bak şu kardeşimin ayakları tutmuyor, bakacak kimsesi yok, kazancı yok, maaşı da yok, benim iş olmasa emekli maaşım var, neyse yani böyle bir kendisinin avantajlarını düşünecek, daha kendisinden daha dertli, daha belalı insanlara bakacak, benim halime hamd olsun diyecek. Bu bir teselli vesilesi olur. Sonra insan sabrettiği zaman çok sevap alır arkasından. O da değişir, istesen de durmaz zaten. Dünyanın, dünyanın işi değişmektir. Bir hal, bir hal üzere durmaz, bir zamanın zengini bir zaman sonra fakir olur, bir zamanın fakiri sonra zengini olur. Sıhhatli, hasta olur, güzel çirkinleşir, genç ihtiyarlar, bir yeşil durur, hemen değişir. Sabretmek lazım. Sabır ilk darbenin geldiği zamandadır. ve اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلٰهُمْ Allah bir kavmi severse onları müptela eder, belalara uğratır imtihan eder, sıkıntılara düşürür. Sevdiği karnıdır. Sevdiği insanlar. Rahmetli büyüklerimizi anlatırdı. Çok veli, makbul kullardan birisi ömrünün ahirinde vefat edecek. En son anda boğazı kurumuş, bana bir bardak su getirin diyebilmiş. Suyu getirmişler, tam içecek. Allah bir melek göndermiş, bir çarptıkmış kanadını melek, su bardağı dökülmüş, içememiş, o sırada da ruhunu teslim etmiş. Anlamanca. Suyu da içememiş yani. bir taraftan Allah'ın düşmanı azılı bir kafir, o ölecek. Efendim, olmadık mevsimin o mevsimde olmayacak olan bir meyva istemiş. Canım, diyelim ki efendim yaz gününde kış meyvasını istemiş. Veya o beldede olmayacak bir meyva istemiş. Aman getirin buna yetiştirin diye emir olmuş. Melekler getirmişler, onu da zıkkımlanmış. Onu yemiş öyle oldu. Yani. O zamanın peygamberlerinden bir tanesi demiş, Ya Rabbi ben bu işi hiç anlayamadım. O sevgili kuluna bir su içilmedi. Bu düşmanına ta nerelerden meyve tedariki oldu, getirildi, onu da zıkkımlandı. Demiş, onun cennette de bir derece daha yükselmesini istedim. bunu da cehennemden bir derece daha, daha da çukura düşmesini istedim. İşte böyle. Bu dünyanın işleri böyle biraz Allah'ın kanunu biraz acayip. Sevdiği kulu iptalara uğratır. Sıkıntı gelir, malına gelir, bedenine gelir, efendim, çoluk çocuğuna gelebilir. Sabreder. Ya Rabbi, bunu sen şey yaptın. Şifa isteyeyim Ya Rabbi. Beni kurtar Ya Rabbi yani dua eder. Dua ettikçe samimiyeti artar. Kulluğu ilerler. Duasının kabul olduğunu gördükçe derecesi efendim yakininin derecesi artar. E, Allah'ın sevgili kullarından olur bir de. فَمَنْ رَضِيَهَ فَلَهُ الرِّضَى Allah müptela ettiği zaman razı gelene Allah'tan da rıza olur. Allah'ın rızası gibi. Bu kulum benim sıkıntılarıma dişini sıktı, sabretti, bir şey demedi, ben de ondan hoşnutum razıyım. O benim hükmüme razı geldi. Ben de o kulumu sevdim, ben de ondan hoşnut, razı oldum buyurur Allah'ın razı etleri. وَمَنْ سَخَتَهْ فَلَهُ Kim de kızarsa, bu da mı gelecekti başıma bilmem ne diye severane eder de, isyan ederse, ona da Allah'ın gazabı kızgınlığı gelir. Rabbimiz imtihanları imtihanlara uğratmasın. Zayıf kullarız. Halimiz ortada. ilk kul talebesi gibiyiz diyor. Öyle yüksek imtihanları nasıl başaracağız? Bize kolay sorular sorsun Rabbimiz. Kolaylıkla şöyle onları cevaplandırmak nasip eylesin. İnne aleykesselâme tahiyyetür <gülüyor> levtâh اِذَا لَكِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَكُلْ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Üçüncü hadis-i şerif selamlaşma ile ilgili geldi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki وَاَلَيْكَ Selam تَحْيِيَةُ الْمَرْضَادِرِ Yani bir kimseye aleykes selam diye bu tarzda selam verirsen aleykes selam diye selam verirsen bu ölülerin selamıdır. Ölülerin selamıdır. Doğru selamlaşma nasıl olacak? Feiza ve iz alakalı ekahu sizden bir bir Müslüman kardeşiyle karşılaştığı zaman kesin ki es aleyküm Allah'ın selamı sizlere üzerinize olsun ve rahmetullah ve bereketühu ve rahmeti de bereketi de üzerinize olsun diye çoğun sigasıyla söylesin yani senin üzerine olsun diye değil de sizin üzerinize olsun denilecek. Tabii ki burada <gülüyor> bütün Müslümanlara dua var. Bütün Müslümanlara dua var. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden biliyoruz ki benim tahminime göre böyle buyurmasının sebebini ben kendi aklımca izah etmeye çalışayım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Müslüman'ın Müslüman kardeşine onun olmadığı bir yerde kıyabında yaptığı dua reddolmaz. Müslüman'ın Müslüman'a o yüzne karşı değil. Kıyabında yaptığı dua reddolmaz. Bu gösteriş için yapmıyor bu duayı. Kendisi olmadığı halde karşısında gene yaptı duayı diye herhalde oradan kabul ediyor. Gıyabında yapılan dua makbuldür. Müslüman'ın Müslüman kardeşine duası makbuldür. Şimdi muhataba dua ediyoruz biz şimdi. Aleyküm aleykümselam diyoruz. Sana selam oldu diyoruz muhatabımız. O başka. Ama aleykümselam deyince hem karşımızdakine hem de daha başka kimselere de dua gitmiş oluyor. Allah-u Alem oradan kabul oluyor o zaman selam ve esenlik dünyada ahirette selamet efendim, e, tahakkuk ediyor. Bu bakımdan böyle selamı bu tarzda yapmak gayret edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Üçünü de söylemek iyi olur. efendim e, Bir söylerseniz 10, iki söylerseniz 20, üç söylerseniz 30 hasene kazanırsınız. Söylemenin miktarına göre sevap çok olur. Dördüncü hadisi şerif. Muhterem kardeşlerim tabii arada söylenecek çok sözler olabilir. Onları bazen atlıyorum. Bazen de sonradan aklıma geliyor. Şimdi bu selam kuru bir laftan ibaret değildir. Bu selamın çok derin manası vardır. Esselamu aleyküm yani selamet senin üzerine olsun. Allah'ın selamı dünyada ahirette senin üzerine olmuş olsun diye onun hayrını, iyiliğini murad ediyorsun. Bu, bu kardeşin hocamız şöyle anlatırdı. Şimdi bir kardeşin suya düşmüş olsa, kuyuya düşmüş olsa, havuza düşmüş olsa, boğulacak, kanala düşmüş, sen de onu görüyorsun yanından geçiyorsun. Esselamu Aleyküm desen geçsen olur mu? Olmaz. Orada selam, selam diliyorsun selam ettiğiyle çalışmıyorsun. Boğulacak adam. Ha uzat elini asıl selam. Elini uzatmak şimdi orada. Uzat elini. Tut elimi kardeşim de. Çek oradan çıkar. Yani Selametini candan istemesi lazım. Karşımızdaki insanın esen olmasını, iyi, hoş halle olmasını candan istemek lazım. Lafta bırakmamak lazım. Kardeşimize selam verdiğimiz zaman onun ihtiyacına şöyle bir dikkat nazarıyla bakalım. İhtiyacı neyse onu karşılamaya çalışalım. Lafta bırakmayalım. Bu sevgileri güzel yapmanın çok mükafatı vardır ama bilmiyorum o hadis-i şerif bu akşam yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Fakat çok mükafatı vardır. Biz bu aramızdaki bu sevgileri, hadisi şeriflerde belirtilen tarzda samimi hale getirebilsek kurtulur. Ahirette de. Yani dünya kurtuluşu ne olacak? 70-80 yıllık ömür de ahirette de kurtulur. Onun için bu sevgiyi mükemmel yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Dördüncü hadis-i şerif cehennemle ilgili. O da Tirmizi'de hasenun sahihun diye bildirilmiş bir hadis-i şerif. اِنَّ قِلَزَا جِلْدَا كَارْكِلِسْ ve elbâ'ine zirâan zirâi ceppar ve inne tersahu mislu uhujin ve inne meclisehu min cehennemem ma beyne Mekke'te vermediğine cehennemde her şeyin ebadı büyüyecek ölçüleri büyüyecek azametlenecek bu diyor ki peygamber Efendimiz bu sahih hades hasen hadisi şerifte kafirin Derisinin kalınlığı, derisi, kafirin derisinin, cildinin kalınlığı cehennemde 42 zira olacak. 42 zira. Zira bir kol boyu demek. Herhalde 60 küsur tam falan plan olacak gerek Allah alem ama dünya zira ile değil, bir zira ile cebbar. cebbar olan allah Teala Hazretleri'nin ölçüsü olan zira ile 42 zira olacak. Sadece derisinin kalınlığı. Kafir büyüyecek yani cehennemde öyle azabı çok görsün, bütün veçelerinden, bütün satırlarından görsün diye. Ve inne dırsahu misli Uhudin bir azı dişi ağzındaki Uhud dağı kadar büyük olacak. Uhud dağı kadar büyük olacak. Ve inne meclisehu min cehennem cehennemdeki oturak yeri, oturduğu yer ma ile Mekke'te vel Medine arası kadar büyük olacak. Koca azametli bir şey olacak, her tarafından Ceyir ceyir yanacak, katranların içinde, azapların, telaffizlerin içinde. Bir alamet bir şey olacak yani. Allah ce Cehenneminden azâd eylesin. Amin. Lütfu ile cennetine dahil eylesin. Amin. Hem de ilk girenlerle. İnne Fatimete, ahsanat tarcahâ fe Allahu ve zürriyetahâ alel nâr. Ve daha başka kaynaklardan Efendim Ebu Zer radıyallahu anh rivayet etmiş. Oralara kaydedilmiş ve efendim müstedrekte sahihim denmiş. Bu hadisi şerife. i̇bn İbnül Cevzi de mevzu demiş. Manasını ilk önce şey yapalım. Fatıma Peygamber Efendimizin mübarek kızı. Fatıma ahsanet terciha Meryem Validemiz gibi efendim haysiyetini, şerefini, ırzını, namusunu en güzel tarzda korudu. فَحَرَّمَ Allahu, Allah onu haram kıldı ve zürriyet-i ve ondan gelen nesmini haram kıldı alemler, cehenneme. Yani o güzel ahlakı sebebiyle o namusta timsar olma derecede yüksekliği, patlılığı sebebiyle Fatıma elbetüldür lakabı. Fatıma el-Betüldür. Efendim Meryem validemizin de betüldür. Bir Allah hem Fatıma validemizi hem de Cüreyyetini cehenneme haram kıldı. Yani onun soyundan gelen pak nesep şeyhler, efendim şerifler cehennemde yanmayacak. Şimdi kaynaklarda bir tanesinde sahih diyor. İbnü Cevzi isimli alim de o Hamdeli şeylerindendir. efendim. Alimler Birazdan aşırıdır. Kaşları çatıkça bir alandı. E, tarihte yazıldığına göre. Bu hadise mevzu demiş. Ama hocamız da yani Gümüşayeli Ahmet Ziyahattin denmiş bu hadise-i şerife. İbn-i e mevzu demiş. Manasını ilk önce şey yapalım. Fatıma Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı. Fatıma Ahsanet perciha. Meryem Validemiz gibi efendim haysiyetini, şerefini, örzünü, namusunu en güzel tanıdık. Allah onu haram kıldı ve zürriyetihav ve ondan gelen neslini haram kıldı. Alemler cehenneme. Yani o güzel ahlakı sebebiyle o namusta timsar olma, olma derecede yüksekliği farklı sebebiyle Fatıma elbetüldür. yakabı. dakika. Fatıma elbetüldür. Efendim Meryem validemizin de Betül'dür. Bir Allah hem Fatıma validemizi hem de zürriyetini cehenneme haram kıldı. Yani onun soyundan gelen pak neyse şeyhitler, efendim şerifler cehennemde yanmayacak. Şimdi kaynaklarda bir tanesinde sakir i Cevzi isimli alim de o Hamdeli şeylerinden'dir. Efendim Alimlerindendir. Biraz da aşırıdır. Kaşları çatıkça bir e, tarihte yazıldığına göre bu hadise mevzu demiş. Ama hocamız da, yani Gümüşayeli Ahmet Siyahettin hocamız da arkasında diyor ki, böyle demiştir ama veremiyor, isabet etmemiştir, doğru söylememiştir diyor. Yani haklı değildir sözü diyor. Şahitleri var, başka yerden delilleri var diyor. Elbette Peygamber Efendimiz'in o mübarek fakize şeyi, kızı cennete girecek. Cennet hatunlarının efendilerinden olacak. Cüriyeti de. Tabi o yolda yürüyenler de öyle. İnne fücurel mer'etil facireti ke fücurel elfi facir ve inne berrel mer'etil mümineti ke ameli ser'ile sıddika. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın adam kadının kadının iyi olmasının faydası kötü olmasının felaketini anlatan bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki: "İnne fujura mer'eti'l facireti." Far Fâ, kadının fıskı fujuru. Yani kötü huylu, edepsiz bir kadının edepsizliği, günahkarlığı efendim. Ne gibidir ke fujuru facirin? Erkeklerden bin tane facirin fıskı fücuru kadar şiddetlidir. Onun bir tanesi bin tane erken yapamadığı fıskı fücuru meydana getirir. Kadın kötü oldu mu mahvolur cemiyetler. Kadın namussuz oldu mu, kadın edepsiz oldu mu, kadın arsız, yüzsüz oldu mu cemiyet gider. Bin tane erken yapamadığı kötülüğü yapar. O derecede kötü olur. Buna mukabil, aksine ve inne berrel mümineti mümin bir hatun kişinin de salah hali iyi iyi halde olması, ehli namus olması, hayırsever, iyi bir kadın olması, ke amel-i kan, sıddıkan, yetmiş Ebu Bekle Sıddık gibi, Sıddık'ın ameli gibidir. O kadar kıymetlidir. Bu halde bizim elimizi kolumuzu sıvayıp bu kadınların efendim böyle ehli namus, hayır ha, sever insanlar olarak yetişmesine koşmamız gerekiyor. Eğer bir kötü kadın kaçırırsak elimizden iyi yetiştiremeyip de elimizin kolumuzun arasından sıyrılır da çamura düşerse bir kötü kadın bin kişi erkeğin yapamadığı kötülüğü yapar. Yapar mı? Yapar. Bir tecrübe sabit. Bizim şimdi şu şu asrımızda işte gazetelere bakın, işte bilmem nelere bakın, hele Allah bir de güzellik vermişse milyon kere kötülük yapar. O bütün güzelliğini açar, Gazetelerde mal bulmuş, mal gibi ilgili onun müstehcen resimlerini basmakta yarışırlar. Evet, gecede 60 milyon alır, 80 milyon alır ama ahirette hava alır. Bu dünyada alır. Bu dünyada Firavunlar geldi geçti, hazineler vardı elinin altında. Karunlar hazinelerinin anahtarlarını bir grup insan ıhlıya ıhlıya taşırdı ziynetiyle de böyle kavminin karşısına çıktığı zaman ah, ah keşke bizim de halimiz Karun gibi olsa diye böyle gözleri afallamıştı şatafatından, şaşasından karun Ertesi gün yerin dibine batırdığı zaman Allah Allah demek ki efendim, zalim kimselere felah vermiyormuş, iflah etmiyormuş zalimler demek ki aman aman vazgeçtim dediler. Yere batırıldığını görünce, eviyle beraber Karun'un yerin dibine geçirildiğini görünce o zaman vay dediler. Bir gün önce onun yerine olmayı temenni edenler Öyle dediler. Bu paraların kıymeti yoktur. Gözümüzün doyması lazım. Para, para, para, para. Yani herkesin bu devirde atma fikri paralar. Ya bu paranın beş para etmediğini diyor, anlamak lazım. Paralar kıymetli şeyler olduğunu anlamak lazım. Efendim evinde yiyecek zeytini olmayan insan gazetenin köşesinde efendim bir kadının ahlakını, özünü, haysiyetini, namusunu sattığı zaman şu kadar milyon aldığını bütün gazeteler yazıyor renkli resimlerle ortaya koyuyorlar. Ne oluyor? Ne demek oluyor bu? Ne manaya geliyor? Hadi bakalım biraz parası az olan, hadi bakalım kaymayı, baklavayı, böreği yiyemeyen insanlar aynı işi de yapın demek olmuyor mu? Keşvik olmuyor mu? O kız anasından babasından kaçıp İstanbul'a artist olmaya gitmiyor mu? İşte onun sen elinden kaçırdın mı? Elin arasından civa gibi süzülüp kaçtı gitti mi? Hadi bakalım toparlayabilirsen toparla cemiyetin ucunu cemiyat darmadan gider. Efendim, evet. açık oturumlar yapıyorlar, toplanıyorlar, bilmem neleri topluyorlar, yazarları topluyorlar, bizden çizerleri topluyorlar, ne yazarlar, ne çizerler bilmem. Topluyorlar, efendim ne olurmuş? Gençlere soruyorlar. yani sen kime soruyorsun, onun ne ağır? aklı bir karış yukarıda ödeyeyim. Yenge sorusu mu? Efendim evet. bence çıplaklık müstehcen değildir. Sus, öyle Sen ne dersin? daha çocuk. Aklın başka yerdesi. Bir karış yukarıda. Belki beş karış yukarıda belki evin de tepesinde. Çocuğa şey sorulur mu? Hadi sor bakalım işini. Her her işini evdeki küçük çocuğa sor da yap bakayım. Çocuğun aklıyla ipiyle kuyuya inilir mi? Gazeteci gidiyor, ona soruyor? Gel bana sorsana. Sormaz İspanya varsa karnını. O yargıladıb biliyor. Gidiyor nerede kadın kız peşinde koşan şey varsa ona soruyor. Tabii o da efendim işi bozulmasın diye efendim ben çıplaklığı müstehcelerlik saymıyorum. Sen kimsin? Yanıyorsun sen, uka bir şey misin yani? Sen ne, ne işe yararsın sen? Bir bir, bir bantaya sap olabildin mi? Fakülteni bitirebildin mi? Şu memlekede bir faydalı bir şey yapabildin mi? Efendim işte insanlar cinsi bakımdan doyurulmadığı için bu memlekette işte böyle bu çeşit yayınlara rağbet fazla oluyormuş bile. Ya yani sen bu cinsiyet denilen şeyin, bu nefes denilen şeyin nasıl bir canavar olduğundan haberin var mı? Bu nefse verdikçe ister bu. Verdikçe doysa, aslan mesela, bir yırtıcı hayvandır deriz, duyarız ki bir geyiği parçaladır, ne demek, çekilir bir şeyden uykuya dalıyor. Yani tamam, karnı doydu. Yanından burnunun ucundan başka geyik geçse, geçse dokunmuyor. Karnı doydu adam. Ama bu nefse verdikçe ister hain. Verdikçe ister, verdikçe ister. Cinsi sapık yakalandı. Gazetelerde okuyorum. Takip ediyorum. Neden bu hale düşmüş? Sormuşlar polisler, Allah razı olsun. Diyor ki, anamın kötü yola gittiğini gördükten sonra ben de ayağım kaydı. Ya öyle ananın, öyle çocuğu olur. Sen kadınları öyle yaparsan, öyle işte bu kadar polisi peşinde koşturan bir sapık çıkar ortaya. Anasının kız kardeşinin yanlış yola gittiğini görmüş, ondan sonra o da sapık şey yapmış. E, ne oldu sonra? <gülüyor> Televizyon çalarmış, video çalarmış, televizyonun, videonun filmlerini çalarmış. İlk önce ölmüştekken filmleri kendileri seyreder, kendisi seyredermiş. Üniversitelerde okuyoruz bunları. İbret yani, öyle ibret ki, yaz hemen bir şeye, tamam anlasın. Kendisi seyredermiş, seyrettikten sonra eline tabancayı alıp, hadi gidermiş ev basma. Haltı ondan sonra başlıyor. Hani seyrettin hani şey yaptın, doysa ya, ondan sonra bir daha, ondan sonra bir daha, ondan sonra bir daha. Neden? Bu nefis yedikçe canavarlaşır. Yedikçe böyle azar, günde 10 defa olsa, 20 defa olsa doymaz. Daha beter mi Daha fazla ister. İnsan, insanlıktan çıkar. Hayvanlıktan da aşağı iner, hayvanların bile böyle dönüp de tekme atacağı hale gelir. Bunu bilmiyormuş gibi bilirler. Tarihte sabit, hadiselerle sabit, sosyal hadiseleri, tilki gibi bilirler. Tilki gibi bilirler bu hepsi. Bilirler de kitaplara yazıyorlarmış ki, mecmane yazılmış ki Osmanlıyı seks mahvetti. Madem Osmanlıyı seks mahvetti diye mecmane yazıyorsun, sen Türkiye'de seksin... Mahvetmesi için mi çıkartıyorsun bunu? Bak, kendi ağzıyla nasıl yakalanıyorsun? Kendi mecmaya yazılmış Osmanlı'yı seks mahvetti. Peki sen niye seksi şimdi körüküyorsun? Seksüel yayınları, porno yayınları niye sen körüküyorsun? Sen o işi bilmişsin, şimdi ondan körüküyorsun. Efendim filanca profesörü sorduk da işte bilmem 20. asırda gelicilik mi ilericilik? Sensiz. Gelicilik, ilericilik, ilericilik hiç senin yaptığın şeyle ilgili değil. Neyse evlatlarımızı güzel Müslüman kadın yetiştirelim, kız evlatlarımızı, Müslüman yetiştirelim. İyi yetiştirirse 70 tane sıddık gibi, Ebu ve sıddık gibi, onun gibi böyle imanlı sağlam insan gibi iş yapar neler? Hayırlı evlat yetiştirir, daha evlat yetiştirir. Vatana, millete, dine, imana hayırlı dokunan insan yetiştirir. Onu kötü yetiştirirsen ne olur? Kötü yola saparsa ne olur? Bin tane erken yapamayacağı zarar yapar. Bir, kız, bir kasabaya bir tane kötü kadın geldim bitti. Gider. ve gazete haberleriyle sabittir. Şimdi burada bu hadisi şerif ve bu sözler arkasından bir soru. Biz bu hanımlarımızı güzel yetiştirmek için, Allah'ın emrini, dinini, imanını öğretmek için ne yapıyoruz? Hangi müesseselerimiz var? Söyler misiniz? İslamdan hangi müessesesinden? Kadınlarımıza İslamı öğretecek, kadınlarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, kadınlarımıza hadis-i şerifleri öğretecek. Bak, şurada biz şu tarafı kadınların dinlemesi için yer yapmasaydık gelmezdi gene kadınlar. Biz orada kalırsaydık yer yapsak ki kadınlar da duysun diye yan taraf. Ne var? Bir şeyciğimiz yok. İşte oradaki gibi çalışmıyor. Zavallı kadıncıklarımız kocası ölürse dul kalır, kimse bakmaz. Bu yaşlılara bir bakacak yer lazım değil mi? Bu genç kızlarımız ne yapacağını bilmez. Kızım bu aşılmaya lüzum yok, bu süslenmeye lüzum yok. Biz erkekler olarak size çok garanti veriyoruz. Vallahi de billahi de süslenen kimseye kimse bakmaz da başörtülü insan arar yuva kuracağız zaman. Namuslu insan arar. Onlarla, onlarla dalga geçer de aradığı zaman namusluyu arar. Namuslu olan kıymetlidir. Sen hiç boşuna süslenme. Bu kadar, bu kadar parayı Avrupa'nın bilmem hangi Kozmetik sanayi Yahudi şeyine kaptırma. Yüzüm yok. O namaz başı ötesi en güzel örtündür senin. O güzel tesettürün en güzel kıyafetindir, en, en güzel süsü ziynetindir senin. E efendim işte ben süslenmeyin diye. dışarı çıkmayınca işte evde kalmak. Kalmazsın ya. Öyle şey olmaz. Arayıp bulurlar. Altını nasıl yergin altından kazıp arayıp buluyorlar. Elması nasıl arayıp buluyor? Böyle arayıp bulurlar. Ben sokaklarda gezen, dairelerde çalışan çok kadın bilirim. Evlenmemiştir. Çok kadın bilirim bak. Allah'ın hikmeti. İlkokuldan okuldan ayından çocuk kadın evlenmiştir de, dairelerde okuyan evlenmemiştir. Evlenememiştir. Koca bulamamıştır. Çünkü itimat etmemiştir kadın şey adam. Ya benden evvel başkasıyla konuştuyla demiştir. Konuştuysa demiştir. varmamıştır bir yanını. bunları anlatmamız lazım güzel numuneleri ortaya koymamız lazım. Yaşlı, aklı başında efendim, insanların bunlara güzel şeyler öğretmesi lazım. Sonra bunlara hanım hanım ev işini, dikişini, nafışını öğretecek müesseseler kurmamız lazım. Yani bu kadınların yükselmesi için, gelişmesi için, bu böyle Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde söylediği asil Hz. Fatıma'ların yolunun yolcuları olması için, cennet kadını olması için bize büyük hizmetmiş çok büyük hizmetlermiş. vermiş. Şimdi bizim elhamdülillah bir vaktimiz var. Geçen gün hoca efendi, kardeşlerimizle oturduk. Bu kadınlar onun artık ne yaptık, ne yaptık? Üzüldük bir şey yapamadık yani. 400 yıl bir çalışma, doğru bin bir imkan gösteremedik yani. Ama göstereceğiz inşallah. Bu bir büyük, büyük bir ihtiyaçtır. Bunu şey yapacağız. Çünkü iyi iyi er iyi adam, iyi annen evladı. Oradan geç kötü cinsil sapık bilmem ne işte o kadının çocuğu olur. O kadının çocuğu öyle olur. İşte gazeteyi isterseniz getiririm. Fotokopisini bir dakika sonra getiririm. Böyle yayarım şuradan bu duvardan karşı duvara kadar fotokopileri yapıştırırım buraya görürsünüz. Kötü kötü demirden iyi kılıcı kim yapmış? Demir kötü olunca, cevher kötü. Sakın ha Haram yedirme. Aman evladına abdestsiz süt verme. Aman evladının efendim şeyine dikkat et. Kitaplara yazılmış bizim büyük mezhep alimlerimiz büyüklerimiz tabi beyten çayıra oturmuş kitabı açmış derenin kenarında ders çalışıyor. Dil i̇lim, ilim, ilmi çalışıyor. Derenin üstünden bakmış böyle bir elma yavaş yavaş akıp gidiyor. Suyla beraber. Aa ne güzel elma suya düşmüş. Almış sudan, gidiyor çünkü. Hak bir ısırmış, sonra da demiş ki ''Aa, ben bunu ısırdım ama. Benim bunu ısırma hakkım var mı? Benim değil ki bu. Şimdi biz olsak bak deriz ki suda gidiyor. Suda gitmesi ayrı. O elma senin mi değil mi? Sen onu söyle bakayım. Değil. E, senin olmayan şey ısırmaya hakkın var mı yok mu? Yok. Normal olarak öyle. Yani eskilerin mantığının çalışma tanesine bak. Demiş, ben bu elmanın sahibini bulacağım, parasını vereceğim, helalleşeceğim. Derenin bu tarafına doğru geldiğine göre yukarısında bir elma. Dere boyunca yürümüş, yürümüş, o elmanın düştüğü elma ağacını bulmuş. Sahibini bulmuş, kapıyı çalmış, tabii sakallı, sarıklığı, elinde kitabı olan bir danişmen, molla, din ilmi öğrenecek bir kimse, çıkmış adamın karşısına, demiş ki, efendim ben işte ders çalışıyordum, kusura bakmayın, Dereden geçen elmayı gördüm, ısırdım da, sonradan da hakkım olmadığını anladım da, işte sizin ağacı buldum da, sizin elmanızı ısırmışım yani dereye düşen elmayı. Beni affedin, hakkınızı helal edin, ben paranızı vereyim. Adam bir bakmış, Allah Allah, bu zamanda yani böyle bir çocuk, bu kadar namuslu, haram helalı helallı düşünen bir insan, efendim aklımda hemen bir oyun gelmiş aklına, demiş, helal etme. Şartım var demiş. Demiş, her şartınıza lazım. Boynunu bükmüş. Ne yapsın? Helal ettirecek. Bir kere ısırdı ya, nefse uydu, bir kere bir hata işledi ya. Helal ettirdi Benim demiş, kör, kötürüm, topal, Hı. efendim, sağır bir kızım var demiş, onu alacaksın demiş. Evde demiş. Kimse almadığını demiş. Hem kör, hem kötürüm, hem topal, hem sağır, her türlü var, onu alacaksın. Eee alayım demiş. Ne yapsın? Artık gelmeyi ısırdı, helal ettirecek. Düğünleri olmuş, hiç görmedi kızı. Kör, kötürüm, topal, Sağır bir kızla karşılaşacak. Bir de bakmış ki karşısında dünya güzeli. Dönmüş geriye. Çıkmış kayınpederin karşısına demiş ki bir yanlışlık oldu galiba. Demiş, hani olacak olacaktır, kötürüm olacaktır, sağır bir şeydi söylediğini. Evladım demiş, benim ona kötürüm dediğim haram yere yürümedi bu ayakları. Benim buna kör dediğim, bu harama bakmadı mı kızcağız? Haram, namahrem sözü duymadı mı kızcağız? Onun için öyle dedim. Kinaya söyledim. O dediğim bir kızdır demiş. Yanlışlık yok. Hadi evliliğiniz mübarek olsun demiş de o aileden İmam-ı Azam doğmuş. Öyle öyle olursa öyle ailelerden öyle insanlar var. Öte, öteki türlü ailelerden de gazetelere malzeme çıkar. Allah bize evlatlarımızı şu ahir zamanın fitlerinden korumak nasip etsin. Güzel yetiştirmek nasip eylesin inne fukara'l muslimin yuzefune keva yuzeful hamam fe yekul lahum kiful hisab fe yekuluna ma terakna en muhasebu bihi fe Allahu azza ve celle sadaka ibadi fe cennete edilmiş bir hadisi şerif fakirlere müjdeli diyor ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve in de fukara el muslimin müslümanların fukarası yoksulları fakirleri yüze şule veyahut yezi funa kema yezi hamam kuşların böyle süratle uçuşup koşuştukları gibi koşuşurlar Nereye? cennete doğru koşuyorlar feyukal leyh onlara denilir ki kefenle hisab Yahu hesap için durun, hesap var, kitap var, mahkeme-i kübra var, defterler açılacak, günahlar, sevaplar tartılacak, durun hesap için. Onlar hızlı gidiyorlar, uçan gibi, kuşlar gibi gidiyorlar, durun. <gülüyor> Hesabı yapacak bir şey bırakmadık dünyada, bir şeyimiz yoktu ki. Elimizde bir şeyimiz yoktu. Ömrümüzü Rabbimiz'in ibadetine tahsis ettik, para toplamadık, gelene harcadık. Bir hesap edecek bir şeyimiz yok ki. Helalden kazandık, hayırımızı asenatımızı yaptık, geride bir şey bırakmadık. Bir hesaplık bir şey yok. Feyehulullah Azze ve Celle, aziz ve Celil olan allah Teala Hazretleri meleklerine buyurur ki sadaka ibadi, o doğru söylediler. Bırakın onları. Feyehulunel <gülüyor> cennete Onlar böylece cennete girerler. Kablen <gülüyor> nasi, diğer insanların girmesinden önce cennete girerler. Bir sebi'ine amen. 70 yıl önce girerler. Şimdi. yani muhterem kardeşlerim bu insanların hepsini bir köşeye çek sıkıştır, sor gönlünün muradını sor herkesin akla fikri paradadır senin de öyledir, benim de öyledir hepimizin hepimizin bu 20. yüzyılın materyalizmi imanımızı bozmuştur, zedelemiştir her şeyi parayla ölçmeye başlamışız kızımıza birisi gelse talip olsa Maaşı ne? Parası ne? Ne kadar alır bilmem ne. Efendim bir adam tanıştırılsa hangi işi yapar? Ne kadar para kazanır? Bilmem ne. Arabası var, ticareti var, fabrikası var dedi mi, dek ceketler giyinir. Önünde hep öncedi durur. Yoksul iş var, taşır dur, kenarda şey yapar diyecekler. Kula kasma. Kenarda dur. Öyle hale geldi millet. Halbuki insanların, insanların asıl muhtaç olduğu şey Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını nerede kazanmak mümkünse ona çalışması lazım insanların. Hepimizin o şuurda olmamız lazım. E peki hocam öyle yaparsak acaba aç kalıvermez miyiz? Kalmazsınız. Peygamber Efendimiz'in garantisiyle kalmazsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kimin niyeti ahiretse ahiret sevabı ise Allah onun iki yakasını bir araya getirir. İşlerini kolaylaştırır. Gönlüne zenginlik verir. Dünyalık da akar ona. Dünyalık da gelir. Mahrum da kalmaz. Kimin niyeti dünya olursa Allah işlerini dağıtır. Fakirliği gözünün önüne yerleştirir. İki kaşının arasında yapıştırır fakirliği. Ne kadar çırpınsa gene ezelde takdir edilenden fazlası geçmez elin. Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şerifinde şunu anlatmaya çalışıyor ki Rızık nasıl olsa gelecek iyi yoldan kesbetmeye çalışın. İnsanın cidden dolayı günah veya sabah kazanacak. Ona dikkat etmesi lazım. nasıl olsa gelecek efendim ama iyi yoldan helalden gelmesine dikkat edin. Şimdi geçen gün kanaat sözü üzerinde düşündüm. Kanaat. Kanaatkarlık. Emin olun yıllar yıllar yılı bu kelimenin manasını anlayamamışız kardeşler. Kanaat sözünün manasını anlamamışız. Kanaat ne demek? Yani rızka kanaat etmek. Ne demek? Anlayamamışız. Kanaat fikir demek. Bir şeye inanmak demek. Tamam ben onun öyle olacağına kanaat getirdim demek. Peki niye rızka kanaat etmek denilmiş? Çok basit. Düşününce buluyor insan. Allah rızkı kullara tekefür etmiştir. Kulum korkma ben seni yarattım ben senin rızkını da göndereceğim demiştir. İnsan buna kanaat getirebiliyorsa içinde tamam Allah rızkımı bana gönderecek. Yaratmış rızkımı da verecek. İşte o kanaat gelmiş sandır. Allah'ın göndereceğine, şey yapacağına kanaat getirmez de ben şunu elde edeyim yoksa aç kalırım, aç kalırız. da haris adamdır, muhteris adamdır. Bakma, kanaat sahibi ol ki Allah vaadinden etmez Allah vadini yerine getirir, seni aç aşık bırakmaz. Hocaların hepsinin açlıklar vermesi lazımdır, dünyada hoca kalmaması lazım İşte öyle olmamıştır yani, hiçbir zaman öyle olmamıştır. Allah'a kanaatini denemek için çöle gıdasız, Yanına su almadan çıkmış gitmiş insanlar vardır. Yani rızkı nasıl olsa verecek diye. Rızkı onlara da gelmiştir. O bakımdan helalinden isteyin. Bilin ki sizin rızkınız da sizi arayıp duruyor. Sizin, o gibi, sizin rızkınız da sizi arıyor. Helalinden kesme çalışın. Helal yoldan almaya çalışın. İki yoldan gelebilir. Sağdan gelip soldan gelir. Sağdan gelirse helalden gelir. Soldan gelirse haramdan gelir. Gelen miktar aynıdır. O gün 500 lira kazanacaksanız 500 lira gelir. İki ihtimal çıkar karşınıza. Birisi haramdan, rüşvetten, bilmem neden. Birisi helalden, meşru yoldan. Harama hı derseniz, yan cebime koy derseniz, haramdan kazanmış olursunuz. 500 lira girer cebinize haramdan girer. Hayır derseniz harama, orası, bu sefer dolaşıp sağdan girer. Mecbur ama helalinden girer bu sefer. Meşru bir şey olarak gelirsiniz. Bu böyledir. Yani bu bir manevi kanundur, kaidedir. Ayetlerde, hadislerde bunu böyle bildiriyor. Bu hususta kani olun. O kardeşlerim vakit donduğu için, sözü fazla uzatmayayım, biz İslam'ı yeniden öğrenelim. Her gün yeniden İslam'ın gerçek kaydelerini, imanın hakiki kanunlarını öğrenelim, imanımıza göre yaşayalım. Öyle adı Müslüman olup da işi kafir olan, kafirlerin işi gibi, yaşayışı gibi yaşayıp da Sözde Müslüman olan insan olmaktan şu paçayı kurtaralım. allah Allahu Teala Hazretleri bize dinde fakih olmayı nasip eylesin. Rızasının yollarını görüp anlamayı, bulmayı, sezmeyi nasip eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Hasılı huzuruna sevdiği razı olduğu, yüzü ak anlayıcı kullar olarak varmayı nasip eylesin. Bilmemede sure-i suretil Fatiha. <gülüyor> Młość. Allah, Allah Muhammed Rasulullah, sadık, uyardı, salli ala seyyidina salihin Ya alei al-aali Elhamdülillah, raha. hamdih tahmideh nahmeduhu bi jami mahadideh. Lahdul kema yambari bi jbali wajhihi wa la azim salatu wa salam ala khayr khalqihi sayidina Muhammadin ve alihi ve sahbihi ajma'in. Amen. Lamen tabi'ahu bi ihsan ila ummi. اَمَّا بَعْدُ فَيَا رَبَّنَا Acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, okumuş olduğumuz ilimleri, müzakereyi, ürümümüzü, hatmi hacegârımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim hatimlerini Zikirlerimizi, tesbihatımızı Ya Rabbi, lütfunla, kereminle kabul eyle. Amen. İkramına, ihsanına, evtâfına vesile eyle. Amen. Ya Rabbi, hasıl olan ücuru, mesubatın mislini evvelen ve hâseden şu mübarek Cuma akşamında Peygamber Efendimiz'e hediye ededik. vasıl eyledik. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyledik. Amin. Ya Rabbi, ümmetin fesada uğradığı zaman da Efendimiz'in sünnetine sarılanlara, Şehit sevapları vayet olunmuş. Bizi o sevapları alanlardan eyle. Amin. Sünnetini ihya edenlerden eyle. Amin. Ümmetine hizmet edenlerden eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'e faidili olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in Hâk-ı âlinin temiz ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Zâir Enbiya ve mürselin ve cümle Evliyaullah ve Mukarrebînin ve bilhassa ümmet Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah enbiyah, sadat ve Resey-i Enbiya, Saadat ve meşahituruk turku Aliye'mizin ervahına <gülüyor> hediye eyledik, vasıl eyle. Himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle. Amin. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın ruhlarına ikram eyle. Şu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, gazilerin, şehitlerin, mücahidlerin ruhlarına ikram eyle. Hayratu hasenat yapanların ruhlarına ikram eyle. Bu beldede metfun bulunanların ruhlarına ikram eyle. Beldemizin medarı, iftiharı, evliyaullahın, Hacı Bayramı Veli'nin Taceddin Sultan'ın vesaire evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cümlesinin haberlerini şu mübarek cuma akşamında şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle. Amin. Derecelerini ve derecelerimizi daha yüksek eyle. Amin. Tevfikını bizlere refik eyle. Amin. Ya Rabbi ümmetü Muhammed'e rahm Amin. Hastalarımıza şifa, Amin. dertlilerimize deva ihsan eyle. Amin. Her işlerimizin önünü sonunu hayr ile. Ya Rabbi bizlerin nusretinde teyit ve takviye eyle. Amin. Ya Rabbi bize rızanın yollarını ilham eyle. Amin. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bize tevfikini rafik eyle. Amin. Ya Rabbi <gülüyor> iman ki İman ile, Kur'an ile yaşamayı nasip eyle. Amin. Efendimizin sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Amin. İstilaya uğramış Müslüman beldeleri kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin.